1385 numaralı konu, İbni Abbas'ın Rabbani alimler hakkındaki sözü, İbni Abbas'a, Mescid'in Beni Sehme kapısı önünde bazı kimseler, sanırız kader konusunda tartışıyorlar, denildi. İbni Abbas onlara doğru gitmek üzere kalktı, bastonunu ikrimeye verdi, bir elini ikrimenin, diğer elini de tavusun omuzuna koyarak yürüdü, onların yanına geldiğinde, onlar ayağa kalkarak yer verdiler ve, hoş geldin, dediler. Fakat İbni Abbas, ''Bana kendinizi tanıtın, ondan sonra konuşuruz.'' dedi. Onlar kendilerini tanıtınca, İbni Abbas, ''Bilmez misiniz ki, Allah Teala'nın bazı kulları vardır, dilsiz olmadıkları halde Allah korkusu onları dilsizleştirmiş, güçsüz olmadıkları halde güçsüzleştirmiştir. İşte onlar alimlerin, fasihlerin, akıllıların ve Allah'ı gerçekten tanıyanların ta kendileridir.'' Ancak, Allah'ın azameti ve yüceliğini hatırlayınca akılları başlarından gider, kalbileri parçalanır ve dilleri söylemez olur, onlar bu hallerinden ayrıldıklarında hemen Allah'a ibadet etmeye koşarlar, akıllı ve çalışkan oldukları halde, kendilerini aptal ve tembeller arasında, zalim ve günahkarlar arasında sayarlar, gerçekte çok iyi kimselerdir, günahlardan uzak dururlar, Allah için yaptıkları ibadet ne kadar çok olursa olsun, az görerek bundan razı olmazlar, Onları ne zaman görsen, kederli, üzgün ve Allah korkusundan renklerinin solgun olduğunu görürsün, dedi ve oturmayarak geri döndü.